Güzel ve Çirkin Bir varmış bir yokmuş Uzak kentlerin birinde varlıklı bir adam yaşarmış Bu adamın üç kızı varmış Kızlarının en küçüklerinin adı Güzelmiş Güzel adı gibi güzel bir kızmış İyi kalpli, insanlara yardım etmeyi seven, kimseyi kırmak istemeyen bir kızmış aynı zamanda Ablalarıysa kendilerini beğenmiş, şımarık kızlarmış Gel zaman git zaman varlıklı bir tüccar olan babaları bir gün bütün malını mülkünü kaybetmiş. Eski zenginliğinden eser kalmamış. Yaşadıkları büyük konaktan da çıkıp eski ve küçük bir kulübede yaşamaya başlamışlar. İyi kalpli küçük kız kulübede de mutlu olmasını biliyormuş. Ablalarıysa, ise Ay böyle eski bir ev bize göre değil diyerek hiçbir iş yapmadan sadece sızlanıyorlarmış. Babaları da düştüğü duruma oldukça üzülüyormuş. Küçük kızıysa sürekli babasının eski zenginliğine kavuşacağını söyleyerek moral vermeye çalışıyormuş. Bir gün babası man satmak için başka bir kente gitmek zorunda kalmış. Kızlarına dönüşte getirmesini istedikleri bir şeyler olup olmadığını sormuş. En büyük kız pahalı elbiseler, ayakkabılar ve takılar istemiş. Ortanca kızı da ablasıyla aynı istekte bulunmuş. Sıra güzele gelince babasına... ''Sen sağlıklı bir şekilde gel. İşlerin yolunda gitsin. Ben bir şey istemem babacığım. Yalnız bana bir kırmızı gül getirirsen yeter.'' Demiş ve onu öperek uğurlamış. Babaları atına hazırlayıp yola koyulmuş. Gideceği yer oldukça uzakmış. Gün boyu yol almış. Ovaları dağları aşmış. Akşam olunca hem karnını doyurabileceği hem de dinlenebileceği bir yer aramış. Bir ormana girmiş ağaçların arasında zorlukla ilerleyip istediği gibi bir yer bulabilmek umuduyla yoluna devam etmiş. Vakit gece yarısı olmak üzereyken uzakta bir ışık görmüş. Belki orada karnımı doyurup geceyi geçirebilirim diyerek ışığın olduğu yöne ilerlemiş. Işığın geldiği yere iyice yaklaştığında burasının kocaman bir şato olduğunu fark etmiş. Kapıya yaklaşıp başlamış kapı tokmağını vurmaya. Ancak içeriden kimse kapıyı açmamış. Kapıyı biraz itince açık olduğunu fark etmiş. Kafasını ileriye uzatıp seslenmiş. ''Kimse yok mu?'' İçeriden cevap gelmeyince e, ''Kimse yok herhalde'' diye düşünerek şatonun salonuna girmiş. Salonun ortasında süslü ve çeşit çeşit yiyeceklerle dolu bir masa duruyormuş. Karnı iyiden iyiye acıkmış olduğundan oturmuş masaya başlamış karnını doyurmaya. Yemekleri iştahla yerken bir yandan da şatonun kimin olduğunu düşünüyormuş. Karnını bir güzel doyurduktan sonra odalardan birine geçmiş, rahat bir yatakta başlamış uyumaya. Uykuya dalmak üzereyken birisinin kendisini gözetlediği hissine kapılmış. Sabah uyanınca yanı başında birbirinden güzel elbiseler, ayakkabılar, takılar bulmuş. ''Bunlar kızlarımın istediği gibi elbiseler.'' diyerek almış. Güzelce hazırlanmış bir kahvaltı masasında karnını doyurduktan sonra kendisine bu türlü ikramlarda bulunan şato sahibine teşekkür edemeyeceğini üzülerek oradan ayrılmış. Şatonun bahçesinden geçerken o civarda hiç görmediği güzellikte güllerle dolu bir gül bahçesi görmüş. Hemen uzanıp en güzellerinden bir gül kopartmış. Bu gülü de en küçük kızına götürmeyi düşünüyormuş. Tam gülü koparttığı sırada arkasından korkunç bir ses işitmesin mi? ''Sana gösterdiğim konukseverlik yetmedi mi? Bir de en sevdiğim güllerimi kopartıyorsun.'' Adam sesin geldiği yöne dönünce korkudan dizleri titremeye başlamış. Sesin sahibi çirkin mi çirkin, korkunç mu korkunç bir yaratıkmış. Adamcağız bir yandan titriyor bir yandan da kendisini bağışlaması için bu yaratığa yalvarıyormuş.'' ''Ne olur beni bağışlayın. Bu gülü, bu gülü küçük kızıma götürmek amacıyla koparttım. Bahçenize herhangi bir zarar vermek niyetinde değildim.'' diyerek yaratıktan özür diliyormuş. Yaratık adamcağıza, ''Gütmene izin vereceğim ama bir şartla. Kızlarından birisini bana vereceksin. Yoksa seni bulur, şatoma hapsederim.'' diyerek adamı bırakmış. Adam hemen oradan ayrılıp evinin yolunu tutmuş. Eve gelince kızlarını yanına çağırıp başına gelenleri ve korkunç yaratığın isteğini anlatmış. En büyük kızı ''Hay ben öyle çirkin bir yaratıkla bir arada yaşayamam.'' diyerek şatoya gitmeyeceğini söylemiş. Ortanca kızı da aynı cevabı verince en küçük kızı babasına ''Sen üzülme babacığım ben o yaratığın yanında yaşamaya razıyım. Yeter ki senin başına kötü bir şey gelmesin.'' diyerek hazırlanmış ve şatonun yolunu tutmuş. Şatoya varınca yaratık kızı karşılamış. içeriye buyur etmiş. Güzel'e ''Benden korkman için bir neden yok. Sana hiçbir kötülüğüm olamaz.'' diyerek odasını göstermiş. Güzel artık şatoda günlerini çirkinle geçirmekteymiş. Zamanla çirkinin hiç de göründüğü gibi olmadığını aslında çok iyi biri olduğunu anlamış. Çirkin birbirinden güzel hikayeler anlatıyor, gezdiği yerlerden bahsederek güzelin sıkılmaması için elinden geleni yapıyormuş. Güzel artık yavaş yavaş Çirkin'den hoşlanmaya başladığını anlamış. Keşke bu kadar çirkin olmasaydı onunla mutlaka evlenirdim diye düşünüyormuş. Güzel bir gece rüyasında babasının çok hasta olduğunu görmüş. Uyandığında rüyasından Çirkin'e bahsedip ''Ne olursun babamı görmeye gideyim. Belki gerçekten hastadır. Ona bir şey olursa yaşayamam.'' diyerek izin istemiş. Çirkin güzelin isteğine razı olmuş. Yalnız ona üç hafta sonra geri gelmesini şart koşmuş. Güzel hemen babasının yanına koşmuş. Gerçekten de babasını hasta yatarken bulmuş. Hemen sıcak çorba yapıp babasına içirmiş. Günler birbirini kovalamış. Güzelin babası iyileşmiş. Bu arada, Çirkin'in tanıdığı üç haftalık sürede doğmuş. Güzel, yine bir gece rüyasında, Çirkin'in çok hasta olduğunu görmüş. Ertesi gün, babasından izin isteyip, Çirkin'in şatosuna doğru yola çıkmış. Şatoya vardığında, Çirkin'in gerçekten de çok hasta olduğunu görmüş. Çirkin, neredeyse ölmek üzereymiş. Güzel, Çirkin'in durumuna o kadar üzülmüş ki, başlamış ağlamaya. Gözünden iri iri damlalar düşüyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş. Çirkin bir bire çok yakışıklı bir prense dönüşü vermiş. Olanları gören güzel gözlerine inanamamış. Prens güzele, ben büyülüydüm. Yaşlı bir büyücü beni o çirkin halime sokmuştu. Eski halime dönmemin tek yolu birinin beni sevmesi ve benim için göz yaşı dökmesiydi. Diyerek başına gelenleri anlatmış. Olanları dinleyen güzel prensin kurtulduğuna çok sevinmiş. Prens güzelden kendisiyle evlenmesini istemiş. Güzel prensin bu isteğini mutlulukla kabul etmiş. İkisi evlenmişler. Şatoda bir ömür boyu mutluluk içerisinde yaşamışlar.